Bismillahirrahmanirrahim. İnallahmuddin Allah, nehmeni hu, ne ista'ynu hu, ne ista'furu, ne azbullahi, men ve men siyat egamalina, vme yehdehi Allah, falâ muddillle, vme yidlle falâ hadiyle. Ve eşhedu alla ilahe illallah, wa htehu la Ve eşhedu anna muhammadan abduhu ve rasuluh. Ya ayet aladin, manibtahu Allah, hak tuqatih, vla temootun, me illa يا أيها الناس تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من حازف جحاف وبث منه رجالا كثيرة ونساء فاتقوا الله الذي تصالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين عما يتقول الله يقول غولا سليما اصلح لكم أعمالكم ويعفروا لكم ذنوبكم وما يتوالى الله ورسوله فقد فاز فرزان عظيمة <gülüyor> inne astagal hadiyate kalamillah ve enhade hadi muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sharral -e umuri muhtafadha hadha kullu muhtadadin min ah kullu min atina ala sonra muhtasar Bukhari'mizi, tecrid sarih ismillah ismuna'l muhtasar Bukhari'yi okumaya devam ediyoruz bundan önceki iki dersimizin ilkinde birinci kitap olan e ilk kitabı olan Vahim başlangıcı kitabındaki 7 hadis okumuştuk. Geçen haftaki dersimizde de ikinci kitap olan İman kitabına geçmiş ve oradan toplam 20 hadis okumuştuk. Eee toplam 13 hadis okuyarak 20 hadise toplamda 20 hadis çıkartmıştık. Bugün İman kitabından gene okumaya devam edeceğiz. Gücümüz yettiğince. 7 veya 10 civarında ne sokmaya ve bu arada da hadislerin içerisine geçen bazı mevzulara ilaveten başka hadislerden, ve mevzulardan bahsetmeye devam edeceğiz inşallah. İman bahsinin içerisindeki hadislerden devam ediyoruz. 14. hadis, toplamda da 21. hadis. Ebu Sa'd el-Hudri radıyallahu anh'tan, onun nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurdu ki Aleyhselatü vesselam cennet ehli cennete girdiğinde ateş ehli cehennem ehli cehenneme girdiğinde Allahu Teala şöyle der kalbinde hardal tanesi kadar ağırlıkta iman bulunan kişileri ateşten çıkartın bunun üzerine e, onlar simsiyah olmuş halde çıkartılıyorlar kim bunlar kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan iman ehli kişiler ki bunlar diğer hadisleri de birleştirerek düşündüğümüz zaman o ana kadar cehennemden çıkartılan diğer e, iman ehli kişilerin dışında en son kalanlar ateşten en son çıkartılacaklar. Hatırlarsanız şefaat hadislerini peygamberler şefaat ederdi, melekler şefaat ederdi müminler şefaat ederdi, şehitler şefaat ederdi. Şefaatçiler şefaatini bitirdikten sonra en son rahimin olan Allah Azze ve Celle şefaat eder ve o dilemesiyle şu kadarcık iman kalan kalbinde şu kadarcık harda taneserken en düşük miktar, en küçük miktar olarak anlayacağız, algılayacağız bunu. Kalbinde çok azıcık da olsa iman bulunan iman ehli yani cehennemde ebedi kalmayı hak etmeyecek derecede. Cehennemden kurtulmayı hak edecek bir imana sahip olan en son kişiler işte bu hadiste de geldiği üzere Allah azze ve celle'nin e, emriyle ateşten çıkartılır ve çıkartıldığı arı zamanki onların halleri simsiyahdır. Yani kömürleşmiştir. Hatta Müslim'de gelen bir hadiste onlar ölmüş olurlardır. Tam bir ölüm ölmüş olurlar. Artık hayat emare tamam etmiştir ki o halde çıkartırlar diye ayrıca bir ziyade nefis var. Okuduğumuz hadisin devamındaysa onlar bir rivayette bir ravinin şüphesinden kaynaklanan bir farklılık var. Hayâ nehri veya hayat nehrine girdirirler. Hayat nehrine girdirirler ki oraya giren kişilerin tekrar canlanmasını, tekrar hayata kavuşmasını sağlayan bir nehirdir. Nasıl bir nehir olduğunu bilmiyoruz. Evet bu nehre girdirirler ve onlar sel sularının birikintilerinde çıkan reyhanlar var. Sarı reyhanlar. O reyhanlar çabuk çıkar biliyorsunuz. Arsız bir bitkidir. Çabuk çıkar. Onların çıkışı gibi insan suretinde tekrar ortaya çıkar, tezahür eder. sonra da ikaz ediyor. Diyor ki sen onların sapsarı ve şöyle sağa sola salınır halde çıktıklarını görmüyor musun? O reyhan bitkisinin sel akıntılarının kenarında Sarı, böyle göz alıcı, bakan kişiye ee, hoşnutluk vereceği, göz aydınlığı vereceği, onun hoşuna girecek tarzı bir renkte ve sağa sola salınır halde onun çıktığını görmüyor musun? İşte onun gibi çıkar. Diyor. Bu hadisin imanla ilgili kısmı işte kalbinde zerre miktarı hardal tanesi kadar iman bulunan kişilerin mutlaka ve mutlaka Allah Azze ve Celle'nin dilediği bir müddet ateşte kaldıktan sonra cehennemden çıkacaklarını ifade eden hadislerdir. Demek ki iman ehli kişiler kalbinde nifak yoksa yani kişi münafık değilse ve e, şirk ehli değilse küfür ehli değilse ne kadar günah işlerse işlesin onun ebedi cehennemde kalmasına mani olacak bir e, nüvesinden dolayı, imanından dolayı cehennemden ebedi kalmayacak şekilde bir zaman sonra kurtulacaktır. Bu Allah Azze ve Celle'den imaneh nedir? ikramıdır. Ancak biz bu hali istemiyoruz. Allah Azze ve Celle'den aklı olan hiçbir mümin de zaten bu hali istemez. Çünkü cehennem ateşiyle ilgili rivayetleri şöyle bir düşündüğümüz zaman oradaki azapla ilgili rivayetleri bir düşündüğümüz zaman oradaki alçaklığı, zelilliği düşündüğümüz zaman hiç kimse değil seneleri göz açık kapatıncaya kadar oraya girmek istemez. Allah'a sığınıyoruz ateşin azabından. Bizim maksadımız cehenneme uğramaksın cehenneme cennetten e, bir yer edinmek, cennetten bir pay edinmek. Ama bununla beraber de biliyoruz ki küfür ehli fısk ehli, şirk ehli cehenneme girdiği gibi bunların içerisinden halinde iman bulunan insanlarda çıkacaklardır. Öyle veya böyle, şu kadar zaman veya bu kadar zaman sonra. Konumuzla ilgili iman istade ilgili mevzu su e, ilişkisi böyle. Diğer hadisimiz yine Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben uyurken insanlar bana arz edildiler, sunuldular. Ben onların üzerinde gömlekler görüyordum. Her birinizde üzerine bir gömlek görüyorum. Gömleksin göğsüne kadar ulaşıyordu. Baştan göğsüne kadar ulaşıyordu. Bazıları da onun biraz daha kısaydı. Bazıları daha kısaydı. Bana Ömer bin Hattab Ömer radıyallahu ta'ala arz edildi. Onun gömleği ise yerde sürünüyor. Başından giymiş yerde sürünüyordu. Hani böyle uzun Etekli elbise giyen kadınlar vardır ya onların eteği nasıl sürünüyorsa Ömer adıyla anh'ın gömleği de öyle yerde sürünüyordu. Dediler ki peki ya Resulullah, sen bu gördüğün rüyayı nasıl tevil ettin, nasıl tabir ettin? O da o zaman buyurdu ki ben onu din ile tabir ettim. Yani kişilerin üzerlerindeki gömleği onların dini olan tutkuları, imandan olan e, samiyetleri olarak tevil bu ne demektir? Kısaca bir olursak İnsanlar Dine olan tutkuları ve imanları Oranında Aleyhisselatü Vesselam'a Gösterilmiş, tasvir edilmiş Yani Birisinin imanı çok Uzun gömlekli olarak imanı tasvir edilmiş Birisinin imanı zayıf Kısa gömlekli olarak Kişi ona sunulmuş, tasvir edilmiş İşte bu kişilerin içerisinde hasreten birisi Sikredilir ki Ömer Bin Hattab adıyla an. O'nun gömleği, o iman sahibi, o ilim sahibi, zat-ı muhterem'in gömleği yerlerde sürmüyordu. O yerlerde sürünmesi ne demek? İmanı çok kuvvetliydi. Takvası çok fazlaydı. Ziyadeliydi. Ki Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle tevril etmiş, yormuştur. Ki biliyorsunuz peygamberlere ve hasıtan peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, rüya yoluyla da vahiy gelmektedir. Bunlar da vahiydir. Nitekim Ömer ibn i Hattab anh'ın faziletine dindeki konumuna üstünlüğüne dair birçok rivayet gelmiştir bize. Aleyhisselatü Onun hakkında kısa bir bilgi verecek olursak Peygamberimiz Aleyhisselam'dan Vesselam'dan ve fil vakası dediğimiz e, Ebrehe'nin fillerinin kuşlar tarafından Allah Azze ve Celle'nin emriyle helak edildiği o sene var ya Kabe'yi yıkmaya yeltenen o ordunun helak olduğu sene, ona fil sene isterler. Ki Aleyhisselatü Vesselam o sene doğmuştur. O olaydan da Peygamberimizin doğumundan 13 sene sonra dünyaya gelmiştir. Yani Peygamberimiz arasında 13 yaş bir yaş farkı vardı. Hicri 23 yılında da gene Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da 13 sene sonra vefat etmiştir. Netekim ikisinin de hatta evvelki radyalama katarsak, üçünün de ölüm yaşları 63'tür. Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Bekir ve Ömer Aleyhisselatü anhum 3'ü de 63 yaşında vefat etmiştir. Ömer Aleyhisselatü anhum vefat da Peygamberimizin vefatından 13 sene sonradır. Yaklaşık 2-2,5 sene kadar Ebu Bekir Aleyhisselatü Vesselam Peygamberimizden sonra halife olmuştur. 2. halife Ömer Aleyhisselatü Vesselam halifeciği 10,5 sene artı 15 gündür. 10,5 sene, 10 sene, 6 ay 15 gündür yaklaşık. İkisini zaman zaten. 13 13 senelik bir zaman sürece karşımıza çıkar. Ömer adılan kimdir? Müslüman olanların kırkıncısıdır. İkinci halifedir. Kendisine müminlerin emiri sıfatı verilen ilk halifedir. Emirul müminin. Müminen halifesi, müminen emiri. Müminlerin başkanı sıfatı ilk ona verilmiştir. Aşırı evin başarıdendir. Bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla onun görüşlerine uygun 5 mevzuda ayet inmiştir. Bir kısım alim bunları çoğaltmakta. Bir kısmı 20-21'e kadar çoğaltmakta. Ancak benim şahsen tespit edebildiğim 5 tane mevzuda Ömer Aleyhisselam'ın isteğine uygun Allah Azze ve Celle ayet indirmiştir. Yani allah Teala onun görüşlerine değer veriyor. Ki bunu bize Aleyhisselam şöyle izah ediyor bir hadisinde. Allah Azze ve Celle hakkı, doğruyu Ömer'in dilinde ve kalbinde yapmıştır. Onun dilinde ve kalbinde hak vardır. Ki onun görüşlerine tercihlerine uygun beş hususta ait inmesi de onun bir göstergesi aynı zamanda. Kendisi 537 hadis rivayet etmiştir. Onun halifeliği döneminde Kudüs şimdiki Kudüs Şam, Irak, Ürdün Batı Trablus ve Mısır, bir de Ermenistan toprakları, Ermenistan Azerbaycan toprakları İslam topraklarına katılmıştır. Yani İslam onun döneminde Afrika'ya ve Asya'ya ulaşmıştır. Önceden Ebu Bekir Adana döneminde sadece Cezire Arap dediğimiz Arap Yarımadası'ndaydı. Onun döneminde Afrika'ya Trablus ve Trablus ve e, Mısır üzerinden Afrika'ya Ermenistan ve Şam üzerinden de Asya'ya ulaşmıştır. Ve en geniş bir halife döneminde en geniş coğrafya ulaşmıştır. İslam coğrafyası. Onunla ilgili rivayetlere geçecek olursak Tirmiz'le gelen bir aleyhissalat diyor ki aleyhissalatü eğer benden sonra peygamber gelecek olsaydı bu Ömer olurdu. Bir başka hadisinde gene Bukare ve Müslim hadisinde İsrailoğulları dediğimiz Yahudiler var ya, onların içerisinde peygamber olmadığı halde kendisine ilham olan ki bu şekilde Allah Azze ve Celle'den bazı hak hususlarda bilgi gelen insanlar vardı. Eğer benim ümmetimde böyle birisi olursa o mutlaka Ömer olur diyor. Mutlaka Ömer olur. Ki Ömer kalbinde ve dilinde hakkın olması ve hak hususlarda Allah Azze ve Celle'nin onun isteklerine uygun e, ayetler indirmesi ve benzeri hususlarda e, bu teyit edilmiştir. Bir başka dünyasını anlatırken Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben uyurken bolca süt içtim. Hatta öyle çok içtim ki kandım süte. Onun kanıklığını hala şu parmaklarımla fışkırmasına hissediyorum. Kanık, kanmış o kadar çok kanmış süte. Sonra içtim içtim kandım ondan sonra o ...benden kalanı Ömer'e sundum diyor. Ömer işti diyor. Sahabe soruyor ya Resulullah... ...o gördüğün rüyayı neye yordun? O da ilme diyor. Yani... ...ben ilim... ...sütünden o kadar çok içtim ki... ...kandım buna. Allah Azze ve Celle'nin verdiği o ilimle... ...ben bir insan alabileceği kadar... ...ilmi aldım. Ondan kaldı... ...o ilim kabını Ömer'e verdim. O içti. Yani benim kadar olmasa da o da bilim elde etti. Bilgilidir, alimdir demek istiyor. Ali Radıyallahu anh ise Resulullah aleyhissalâhu ve Ebu sonra insanların en hayırlısı Ömer'dir diye ikrar ediyor. Peygamberden ve Übekir'den sonra en hayırlı insan, bu ümmetin en hayırlı insanı Ömer'dir diye ikrar ediyor. Bir başka sözünde ise gene Buhari'de gelen bir rivayette Ömer Radıyallahu anh vefat etmiş insanlar onun başında işte onun için dua ediyorlar, e, onu sena diyorlar. O esnada Alirâdela diyor ki, yaptığı işlerin güzelliğinden dolayı, üstünlüğünden dolayı kendisine yani bu işleri amelleri yaparak Allah'a kavuşmak istediğim senden başka kimse bırakmadım Rahman Yani o kadar çok güzel işler yaptın, Allah'a o kadar güzel amellerle kavuşuyorsun ki ben de bir tercihte bulunacak olsaydım senin yaptığın işleri yapardım. Ki sen, senden sonra da böyle amellerine işlerine kutlu edip de ya keşke şunun yaptığı gibi bir şey yapabilseydim diyebileceğim kimse bırakmadı ne kadar faziletli amel varsa aklımın erdiği, anlayabildiğim, bilebildiği o amellerin hepsini yaparak Allah'ına kavuştum. Demek istiyor. Bu rivayetler de gene Ömer R.A'nın sahabe arasında hem ondan korktukları gibi hem de onu çok takdir edip beğendikleri, sevdikleri, hürmet ettikleri ve faziletini ikrar edip de onun değerini yücelttiklerinin göstergesi. Nitekim bir e, nasipsiz köle tarafından, mecusi köle tarafından Hicri 23 yılında e, mescitte sabah namazını kıldırırken bıçaklanarak suikast doğramış. O bu tamamen açtığı yarayla da vefat etmiştir. Vefat etmeden önce Ayşe validemizin evindeki o peygamberimiz ve Ayşe'nin babası Ebu Ebu yanında defnedilmek için ki üç kişilik yer vardı. Başkası yoktu. O iki arkadaşının yanında defnedilmek için Ayşe validemizden izin istedi. Ayşe validemizle ben orayı kendime ayırdıydım ama bugün Ömer'i kendime tercih ediyorum diyerek oraya definelemesine izin verdi. Nitekim orası şimdi Medine'de Mescid-i içinde Peygamberimizin ziyaret edilen kabridir. Peygamberimizin kabrinin hemen yanında Ebubekir'in kabri, onun hemen yanında Ömer Radıyallahu kabri vardır ki insanlar mescidine ve ziyaret ettiği zaman hem Aişe Radıyallahu hem de iki arkadaşına Adıyaman'a selam verirler. Böyle bir fazilete ve o ulaşmış olduğu sahabeliği de önemli. Peygamberimiz yanına ayrılmaza gibi cenazesi de onun gene yanına defnedildi ve insanlar kıyamete kadar da inşallah sürecek şekilde ona selam vermeye selam duadır. Ee, onun için hayır da dua etmeye devam ediyorlar. Allah Azze ve Celle bizleri onlara komşu yapsın. <gülüyor> Allah onlardan razı olsun. Bugünkü okuyacağımız üçüncü hadis İbn Ömer ki az önce ismini verdiğimiz Ömer bin Khattab'ın oğlu Abdullah'tır. Radiyallahu anhümadan. Resulullah Aleyhisselam e, ensavdan bir adama uğradı. Bir adamla karşılaştı. O kardeşine hayasından dolayı nasihatte bulunuyor. Yani bu haya seni niye böyle uzaklaştırıyor. Bu haya bu kadar çok. Bundan uzak dur. işte şöyle girişken ol böyle gibi ona nasihat ederken bir ensardan bir kişiye uğradı ki bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam ona onu bırak, onu o hal üzere terk et. Şüphesiz ki haya imandandır. İmandan bir şubedir. Cüzdür dedi. İmanın şubelerinden 60 küsür veya bir diğer rivayette 70 küsur şubesinden bir olan hayaya burada değindi. Ki biz geçen haftaki mevzularımıza yani hususunda bu bahsettiği tekrar zikletmiştik orada. Dördüncü hadisimiz gene İbn-i Mer radiyallahu anhmadan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu insanlar ile Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye kadar namazı kılıp zekatı verinceye kadar savaşmakla emri oldum. İnsanlarla savaşmakla emri oldum. Ta ki onlar Allah'tan maşallah olmadığına Muhammed'in Allah'ın asıl şahit şahitlik edecekler. Yani kelimeye şahit getirecekler, namaz kılacaklar, zekat verecekler. Bu zamana kadar insanlarla savaşmakla emri oldum. Eğer bunu yaparlarsa, yani bu zikrettiğim üç şeyi yaparlarsa, kelimeye işaret getirirler, namaz kılar ve verirlerse, o zaman İslam'ın hakkı hariç İslam'ın getirdi getirdiği hükümler dışında onlar benden kanlarını ve mallarını korurlar. muhafaza altına alırlar. İç hallerini de Allah'a bırakır. <gülüyor> hesapları Allah'a aittir der. Yani bir kişi içinde iman olmadan da kelime-i getirebilir. Namaz da kılabilir. Zekat da verebilir. Bundan dolayı o İslam devletinin bir ferdi olarak yöneticinin e, malına ve canına dokunmasından kendisini güvenceye almış olur. İslam'ın hakkı hariç onlar kanlarını ve mallarını benden korurlar buyuruyor Aleyhisselatü İslam'ın hakkı nedir? İslam, Müslüman olduğu halde e, bazı insanların kanlarını ve mallarını helal kılmıştır. Örnek, haksız yere bir Müslümanı öldüren kişi ne yapılır? Katledilir, öldürülür. İşte bu İslam'ın hakkıdır. Hakeza birisinin malını çalan kişi. Hırsızlık yapan yani. Ne yapılır? Eli kesilerek kanı dökülür değil mi? Hakeza evliyken zihin eden kişi ne yapılır? Rejim edilerek öldürülür. İslam'ın hakkı bunlardır. Hakeza birisinin malını gasp eden kişi ne yapılır? Onun malı zorla elinden alınır. Malına dokunulur. Değil mi? İşte İslam'ın hakkı derken kast edilen allah bunlar. <gülüyor> İslamın hakkının dışında bir de bahsi geçen, değinilen bir mevzu var ki nedir o? Hesaplarını Allah Azze ve Celle verirler. Yani kişi bunu diliyle söylese, kelime-i şehadeti, bedeniyle namazını kılsa, malıyla zekatını verse de gene herkes Allah'a hesap verecektir. Ki bunlar eğer kalbinde iman olmadan yapıyorlarsa ona münafık diyoruz biz. O zaman zaten ondan hesabı Allah'adır Dünyada kendini kurtarıp ahirette kurtaramaz. Bu da bahsedik, geçen mevzu bu. Bugünkü beşinci hadisimiz Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e birisi şu soyu sordu. Amelleyen en faziletlisi, en üstünü, en e, sevapca, fazlacası hangisidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah'a ve Resulüne iman etmektir. Allah'a ve Resulüne iman etmektir. Peki Ondan sonra nedir diye soruldu tekrar. O da Allah yolunda cihattır diye devam etti. İkinci amel olarak. İkinci en faziletli amel olarak Allah yolunda cihadı saydı. Sınma mağaza sonra nedir diye tekrar sorulduğunda sonra da mebrur bir hacdır buyurdu. Mebrur hac nedir? Kabul edilmiş, sünnete uygun, e, bidattan, şirkten, küfürden, pısıktan, e, günahtan uzak tut tutularak, uzaklaşılarak yapılmış. Mevrul Hac Allah Azze ve Celle bize nasip etsin Mevrul Hacı <gülüyor> evet. Bu hadislerden anlıyoruz ki iman hani geçen hafta bahsetmiştik iman İslam tek başına zikrediğiniz zaman birlikte zikrediğiniz zaman iman diye e, sorulduğunda ameli zikrediliyor hangi amel fazilettir diye sorulduğunda ilk Allah'a imandır diye bahsediliyor yani İman bir ameldir. Ne ameldir? Kalbin ameldir. Sonra imanın şubeleri vardır. Onlar da bedenin amelleridir. Kalp dışındaki bedenin amelleridir. Kimisi bedenle yapılan, kimisi malca yapılan, yani maddiyatça yapılan, kimisi birlikte yapılan ameller kısmındadır. Evet. Sad radıyallahu anh'tan gelen altıncı hadisi okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sad onun yanında oturuyorken bazı insanlara mal dağıttı. Bu kudretli muhtemel ganimet malları veya beytur maldan ihtiyaç duyanlara verilen fazlalık mallar. O bazı insanlara mal verdi dedi. kendisi diyor ki sevdiğim, hoş gelen, beğendiğim imancı, İslamca hoşuma giden birisini terk et, ona mal vermedi diyor. Ben dedim ki Arifullah, o alanı, o adamı falanca adamı niye terk ediyorsun, niye vermiyorsun ona? O benim bildiğim kadarıyla Allah'a yemin eden şey müminindir. Yani mümin olduğu halde niye vermiyorsun? Asla söylesem diyor ki öyle deme. Müslüman de. O zaman sustum. Sonra bana o adam hakkındaki bilgim galip geldi. Yani onun mümin oluşuyla ilgili bilgi galip geldi. Tekrar dedim ki ya Resulullah, O falanca adam niye terk ediyorsun sana? Niye o ne oluyor da ona vermiyorsun? Ben vallahi onu mümin olarak biliyorum. Tekrar Mümin değil mi? Müslüm de. Müslüman de. Sonra bir müddet sustum. Sonra tekrar sözümü tekrarladım. Aleyhisselatü Vesselam tekrar o söyledi sözü bana iade etti. Tekrar, o da tekrarladı. Ve dedi ki Ey Sa'd muhakkak ki ben kendisinden, kendisi bana daha sevmiyor olduğu halde ondan daha düşük insanlara mal veririm ki bununla onun cehenneme Allah tarafından cehenneme yüzüstü artırmasından korkarak yapar yani nice sevdiğim insanlar vardır ki onlara mal vermem sevmediklerime veririm çünkü korkarım ki o kişi bu kendisine mal verilmemesinden dolayı dinden dönecek küfür edecek, şirk yapacak, fısk yapacak nifak yapacak Allah Azze ve Celle onu ceh yüzüstü cehenneme atacak yani öyle güvenmediğim insanlar imanında şüpheye düştüğüm insanlara ben bunu yaparım nice sevdiğim insanlar vardır ki imanından, müslümanından güvenim tamdır hiç şüphem, kuşkum yoktur. Ona mal vermesen de zaten o kendisini iman üzere, İslam üzere, din üzere devam ettirecektir amellerini, yaşantısını. Ondan dolayı onu ihmal ederim de kendisine şüphede olduğum, endişeye kapıldığım kişilere veririm ki bu şekilde onu İslam'da tutmaya çalışır. Hadiste vermek senin mesaj bu. Yani vererek onları kazanmaya, vererek onları bulundukları, e, göründükleri, bilinlikler hal üzere devam ettirmeye çalışır. Hani bu e, zekatını vereceği e, sınıflardan birisi de neydi? Kalbi sınırlayacaklardı. Kalbi. İşte bu ona işaret ediyor bir kısmı. Yani sen onun için evet onu seviyorsun, o Ben vermediğim kişiyi seviyorsun. O da kim? Cüyal bin e, Suraka. Abdanri ismini bir sahabi başkabiliyetlerden adımızla ilgili. Sen Cüyal'in e, imanla şahisin. Efendim söyleyeyim. Ben onu seviyorum ancak eminim ben onun ben ona bir şey vermediğim zaman şey yapmayacağım, dininden dönmeyeceğinden veya cehennemi gerektirecek bir sözlü ameli olmayacağından eminim ondan dolayı onu sevdiğim halde ondan daha sevdiğim insanlara ben mal vererek onların kalplerini sındırmaya onları halihazırdaki üzerinde bulunduğu inanç ve ameli üzere devam ettirmeye çalışıyorum gayret ediyorum burada birkaç mevzu var söylemeniz gereken Şahsen bu benim için de önemli bir ibret verici Hadis oldu Nece insanlar var ki gerçekten böyle bir şeyler Verilerek e, Tutuluyor bir şeyler verilerek Onlar kazanılıyor veya Mevcut halleri muhafaza edilebiliyor Aleyhisselatü Vesselam da bunu yapıyor Bu şahsen benim için Genelimiz için de bir ibrettir Aynı zamanda e, insanların amelleri e, Bozulacak kalpleri kayacaksa Onları muhafaza yolu Bir şeyler vermekse hediye vermek işte efendime söyleyeyim sadaka vermek veya işte e, karşılıklı onları bir şekilde menfaatlendirmekse o zaman bunu yapalım onları bu din üzere devam ettirmeye gayret edelim. Bu inanç üzere bu amel üzere devam ettirmeye gayret edelim ki onların cehenneme yüzüstü atılmaları bizi memnun etmez. Hiç kimsenin hatta keşke bütün insanlar Müslüman olsalar da el birliğiyle el ele hepimiz cennete girsak. Ama Allah Azze ve Celle'nin sünneti bu mümkün değil. Evet. Birinci mevzu bu. Birinci mevzu bu. Mal, meta, dünya, meta böyle iman üzere tutulan, muhafaza edilen insanlar vardı sahabe döneminde. Ondan sonra da olmuştur, olacaktır. Bundan sonra olacaktır. Ve bu yanlış bir iş değildir. İkinci mevzu ki konumuzla ilişki olan kısmı biz insanları amellerine, konuşmalarına ve amellerine bakarak kesin mümin diye sıfatlamayız. Ne diyordu yarasullah? Vallahi ben biliyorum ki o mümindir. Yani ona niye vermiyorsun? Der ne diyordu öyle değil mi Müslüman de? Mümin ne demek? Kalbi iman üzere safa sağlam, iman içine sindirmiş, her şeyini kabullenmiş. Efendime bir kale gibi olmuş. Müslüman ne demekti? Dinin gerekli yerine getiren. Şimdi iman var yok, onu bilmiyoruz. Kesin konuşmuyor. Zaman Müslüman nedir? teslim olan, İslam'ın gereklerini yerine getiren demektir. Bedenle amel eden kişi, yani diliyle söyler, bedenle amel eder. Namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, iyiliği emreder, kötükten yasaklar, dini öğrenir, yaşar, ilahir sadaka haberir. Ama onun kalbini biz bilemeyiz. Bundan dolayı diyor ki Aleyhisselatü sen sevdiğin o kişi ben de seviyorum. Sözünün sonunda bunu ifade ediyor zaten. Seviyorum demese bile bunu anlatıyor. Ama baktık adet herhangi birisi için Hakkında ayet inmeyen, hakkında nas bulunmayan birisi için bu kesin mümindir değil mi? Müslümandır değil. Sen onun kalbini bilmiyorsun. Sen onun ancak amellerinden dolayı mümin olduğunu zannediyorsun. Ha gene mümin olduğuna şahitlik yaparız. Ancak kesin konuşmayız. Karşımızdakini Müslüman diye isimlendiririz. Yani yaptığı amellere bakarak Müslüman diye. Kalp işi Allah'ın işi. Kişinin kalbindeki imanı biz bilemeyiz. Hani Aleyhisselatü Vesselam e, azatlısın oğlu Usame ve Allah bir la ilahe illallah dedi. Kelime-i şahadetle karşısındaki düşmanı kafire öldürdüğünü ne diyordu? <Sessizlik> Sen onun kalbini mi yerdin dedi. Hani o yazlak benden korktuğu için la ilahe illallah dedi veya kelime-i şahadet getir deyince, e, "Nereden biliyorsun senin kalbini yerdin?" dedi. Şu an o Usame radıyallahu anh'ın yerinde biz olsak biz aynı şey düşünürüz. Elimizde silah ya söyleyecek o lafı canını kurtaracak veya e, işini bitireceğim. Bu kadar iş netleşmiş, kesinleşmişken o eşadır. La ilahe diyor. E şimdi insanların ilk olarak ne gelecek haliyle? Ya, korktu da söylüyor diyecek. Usami de böyle düşündü. Ancak Aleyhisselatü Vesselam bunu kısıtladı. Dedi ki nereden biliyorsun? Sen onun kalbini mi yaptın? Belki gerçekten iman ettin. Ve onun imanı o ana denk geldi. Onun hidayeti o ana denk geldi. Bilemezsin ki. Her ne kadar bu it kuvvetli de olsa yani onun korkudan dolayı böyle söylemeye ihtimali kuvvetli de olsa zayıf da olsa bir ihtimal var. O belki o an hidayete kendin. Nereden biliyorsun? Bundan dolayı biz ne yaparız? insanların dillerine ve amellerine bakarız. Kalp işi Allah Azze ve Bundan dolayı bizim hiçbirisini kesin, net, şüphesiz olarak bu mü'mindir, bu münafıktır, bu kafirdir diye ayırmayız. Ta ki güneş gibi apaçık, şeksiz şüphesiz bir delil olana kadar. Şeksiz şüphesiz bir delil olana kadar biz hiç kimseye bu mümindir, bu münafıktır, bu kafirdir demeyiz. Ama öyle bir net delil, bilgi varsa elimizde o zaman deriz. Mesela Ömer radiyadan anha, kesin mümindir deriz. Niye? Güneş gibi delillerimiz var bize Değil mi? Onun cennetlik olduğuna var. aşağıda yemeşlerden olduğuna var. Değil mi? Dünyadaki faziletine, ahireteki faziletine ayrı. Birçok delil var. Bak güneş gibi delil. Hiç kimse Ömer Adel'in hakkında konuşamaz. Mümin derim. Kesin. Ama mesela e, <gülüyor> Ebu Sufyan diyebilir miyim? Kim Ebu Süfyan? Mekke'nin fethinde İstanbul'un kalabalığından etkilenerek Müslüman olmuş birisi. Peygamberimizin kayınpederi. Ümmü Habibe'nin babası. Evet. Kesin mümindir diyebilir miyim? Müslüman'dır dersin. Mesela Muaviye için. Mesela Muaviye'nin oğlu Yezid için. Kesin mü'mindir diyebilir miyim? Münafıktır diyebilir miyim? Evet. Kafirdir diyebilir miyim? Evet. Haşağı rekenler. Bak ne oldu? Ortada güneş gibi açık bir delil gerek. Güneş gibi açık ve net bir delil. O olana kadar biz insanları amellerine, söz amellerine bakarak değerlendiririz. Müslüman. İş günah işlediği zaman fasık. Fasılık günah işleyen demek. Evet. Bu hadisten anladığım kadarıyla dikkat çekmeniz gereken iki mevzu buydu. Yedinci hadis. i̇bn Abbas radiyallahu anhumadan, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bana ateş gösterildi. Bir de baktım ki ateş halkının çoğunluğu kadınlardır. Küfrederler. Küfrederler. Böyle. Küfrederler. Denildi ki, Allah'a mı küfrederler? Hayır. Kocalarına ve iyiliğe küfrederler. İhsana küfrederler. Sen ona, onlardan birisine ömrün boyunca iyilik etsen, sonra o sende hoşlanmadığı, onun mizazına uygun olmayan bir şey görse der ki senden asla bir hayır görme. Müslim'e gelen de bayram hutbesinden sonra kadınlara yapılan e, hutbedeki aslında da diyor ki Aleyhisselatü ey kadınlar topluluğu siz cehennemin kütüklersiniz. Salak haberin. Bir kadın çıkıyor ya Resulullah niye cehennemin küçükleriz biz? Siz kocalarınıza nankörlük yaparsınız. Kocalarınızı küfredersiniz. Peki nasıl kocaya küfredilir? O hadisi de var. O az önce söylediğim de Kocaya işte hadisin devamına Aleyhisselatü Vesselam. Kocası hanımına ikram eder eder. Onun ihtiyaçlarını giderir. Evinin ihtiyaçlarını giderir. Onun bakımını üstlenir. İhaşasını üstlenir. İskanını üstlenir. Sonra kadın öyle bir gün gelir ki kocası her zaman her şeyi yetişemeyecek tabii. Hanımının hoşuna gitmeyen bir şey yapar veya bir şeyi eksik yapar veya bir ihtiyacına cevap veremez. Senden ebediyen asla hiçbir şey Hiçbir hayır görmedim. İşte bu hem kocaya nankörlük yapmaktır hem de kendisine verilen Allah'ın bu nimetlerine nankörlüktür. Buradaki küfür nankörlük manasını. inkar etme manasını. Reddetme, örtme, üzerine örtme, ee, gizleme manasını. Küfür her zaman bizim anladığımız manada anlaşılmaz. Küfürün aslı örtmektir. inkar etmektir. Reddetmektir. Evet. Bu hadisi okuyunca, subhanallahı yani insan üzerine düşününce fıkhı diyor özellikle de o husustaki alimlerin görüşlerini biraz daha değerlendirince daha farklı bir etki yapıyor şahsenin üzerinde çok farklı bir etki yaptı İmam Nebevi diyor ki Rahimunullah diyor ki kocaya itaatsizlik de hocaya inkar etmek de nimeti inkar etmek de büyük günahlardandır çünkü kişiyi cehenneme götürecek şeyler büyük günahlardır ne yaptı bu kadın bu bahsi geçen yani o hadiste bahsedilen kadın ne yaptı? Kocası ona ikram etti. ihtiyaçlarını gördü. Efendime söyleyeyim. İstediklerini aldı. Sonra bir gün onun hoşuna gitmeyen, mizacına uygun olmayan bir iş yaptı. Senden ebediyen hiçbir hayır görmedin Zaten git Bir tane söz bak. İşte bu nimetin inkarı. Bu kocanın inkarı. Bu zercin, kocanın efendim söyleyeyim, hanımı üzerindeki haklarının inkarı. Reddetme. Ve o kişiyi cehenneme atıyor. Bakın hadisin başında cehennem ehlinin çoğlarının çoğunluğunun, çoğunluğunun kadınlar olduğuna maalesef ve o kadınların belki de bir çoğunun, büyük çoğunun ya işlediği bir hataya dikkat mesela. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam boş konuşmaz boş konuşmaz heva ve hivesinden de konuşmaz yani burada şu var direkt kadınlara söylenmese bile bir ikaz var diyor ki ey kadınlar kişiye cehennem, ayakkabısının bağından daha yakındır. Cennet de aynı şekilde. Ayakkabısının bağından daha yakındır. Gene bir başka hadisleri böyle işleyecek olursan. Kişi amel eder, eder, eder de sonra öyle bir söz söyler ki hoş şey yapmadı, önemsemedi. Basit söz söyler ki cehennemin dibini boylar. O söz söyler. Hatta önemsememiştir. Basittir o. Söyleyen için basittir ama onu cehenneme dibine atar o yüzden kadınlar dikkat edin Yapacağınız basit bir inkar Yapacağınız basit bir nankörlük Sizi ateşe götürebilir Ve bu büyük günahtır Cehennem halkının çoğunluğu sizlersiniz Dolapta bir şeyler vardır Peynir vardır, zeytin vardır, yağ vardır, reçel vardır Bal vardır, neyse şu vardır, bu vardır Hanımın bir gün karşısına çıkar Dolapta hiçbir şey kalmadı Halbuki ya zeytin eksilmişse peynin eksilmiştir. Şey yani sekiz on kalemden iki eksilmiştir belki. Dolayısıyla hiçbir şey kalmadı. Evet. Bu işte nimet nankörlüktür. Bu kocanın hanım, hanım üzerindeki ee, hakkına nankörlüktür. Bu söz eğer tevbe etmezse, bu hatasını anlayıp bu hatasından dönmezse o kadının cehenneme atabilir. Birçok erzede bu var bunu biliyorum. Yani o yüzden kendi evine şey örnek verdim. Ve hamdü senalar olsun ki bu ikazından sonra bir daha böyle bir söz söylenmedi. Elhamdülillah. Siz de ikaz edin. Olsun. Allah için siz de ikaz edin. Çünkü hanımlarımız gerçi bizim şahıslarımızda da var. Birçok e, günaha basite indir ve hafif istiyoruz ama korkarım ki bu sözlerimizden birisi bizi cehennemin dibine atacak derecede Allah katında büyük günah. Allah abudu Ateşinden Allah'a sığınıyoruz. Allah azze ve celle nefislerimizi, nesillerimizi Eşlerimizi, arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi sahip. Bunu ısrarla bir daha hatırlatayım Hanımlarımıza bu hadisi Anlayabildiğimiz kadar izah edip Anlatmaya çalışalım ki onlar e, Hanımlarımıza, kızlarımıza e, Yarın bir gün muhafaya düşmesinler Sekizinci hadisimiz Ebu Zer Radıyallahu anh'tan gelen hadis Diyor ki Bir gün bir adama Sövdüm de onu annesi cihetinden ayıpladım. Başka hadislerden anlıyoruz ki bu kişi Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'tır. Ona dedi ki ey siyah kadının oğlu. Bu sözlerine Bilal radıyallahu anh onu Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam'a şikayet ediyor. Bu şikayet üzerine diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine bana dedi ki ey Ebu Zer sen onu annesi sebebiyle mi ayıpladın? Annesinin rengi sebebiyle mi ayıkladın? Şüphesiz ki sen kendisinde cahiliye alametleri olan birisiniz. Köleleriniz sizin kardeşlerinizdir. Evet burası önemli. Köleleriniz sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin hakimiyetiniz altına vermiştir ve emanettir sizin için. Her kimin elinin altında böyle bir kardeşi varsa yani kölesi varsa ona yediği şeyden yedirsin diydiğinden giydirsin. Ve onlara Kaldıramayacağı, yapamayacağı, yükü yüklemeyin, ondan sorumluluk tutmayın. Eğer bunu yaparsanız da, onlara yardım edin. Kölelerinize, hizmetçilerinize, yapamayacağı, kaldıramayacağı, gücün üzerine bir yük yüklemeyin, ondan tutmayın. Eğer verirseniz de bir şekilde ona yardım edin. Diyor. Bu Bukhari diyor hadis, hadisin devamı başka yerlerden alınma. Ebu Zeradanın üzerine yananı toprağa koyuyor. Diyor ki, şu yanağıma Bilal basmadan yanağımı yerden kaldırmayacak. Yaptığı hatayının <gülüyor> büyüklüğünü anlıyor Aleyhisselatü Vesselam'ın Evet. Bu hadis söyleniş sebebisi şu. Ebu Zer radıyallahu anh bir Rebeze diye bir bölgede uğruyor. Rebeze Ebu Zer yaşadığı bir yer adı. Orada Ebu Zer ile kölesi bir üst ve bir alttan oluşan elbise ile Elbiseyi paylaşmışlar. Ebuzer'nin üstünde bir kıyafet, kölesinin üzerinde bir kıyafet. Yani bir kişinin üzerinde olması gereken bir kıyafet bölünmüş ikisinin üzerinde. O zaman Rabi diyor ki bir kişi olması gereken iki parçadan bölünmüş ikisin üzerinde. O zaman Rabi diyor ki bir kişi olması gereken bir diyor Ebuzer bir kişi olması gereken bir kıyafet böyle böyle üzerinde sonra Aleyhisselatü Vesselam bana bunları dedi diyor. Birleştiremezseniz hemen hatırlatayım. Giydiğinizden giydirin, yediğinizden yedirin de diye. Evet. Ebu Zerr'a bunu yapmış, onu söylüyor. O bana bu yaptığım hatadan dolayı nasihat etti. O nasihatın içerisinde bir kısmı bu. Giydiğinden ben köleme giydiriyorum diyor. Dokuzuncu hadis Ebu bekre. radıyallahu anh'tan. Ebu bekre. Ebu Bekir değil, Ebu bekre. Bu farklı bir sahabi o diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve işittim şöyle diyordu ne zaman diyor bunu Ahnef bin Kays isimli sahabi arkadaşı Sıf savaşı esnasında Muaviye'ye karşı Ali radıyallahu anh'ı desteklemek üzere yola çıkmış giderken Ebu Bekir radıyallahu radiyallahu anh onu görüyor Nere gidiyorsun diyor şu peygamberin amcasının onunla yardım etmeye gidiyor diyor. kılıcını kuşanmış gidiyor o zaman diyor ki, dur gitme. Ben Resulullah ve Vesselam'ı işittim. Şöyle diyordu. İki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya gelirlerse öldüren de öldürülen de cehennemdedir, ateştedir. Soruldu ki Ya Resulullah, öldüreni anladık. Öldüren öldürdüğü için gidiyor. Öldürülen niye cehenneme gidiyor? Diyor ki, o da kardeşini öldürmek üzere hırslan hırs yaptı. Azmetti. Ona kastetti. Bundan dolayı öldürülen de ateştedir, öldüren de ateştedir. Dolayısıyla sen oraya gitme. Onlar da Müslüman, onlar da Müslüman. Herhangi bir taraf tutma diye Ahnef radiyallahu Allah'a nasihat ediyor. Bu da o olay üzerine söylemiş bir hadisi gün üzerine çıkartarak bize e, ulaşmasını, inşallah kıyamete kadar da insanlara ulaştırmasına bir vesile oluyor. Evet. İmanla ilgili olan mevzusu her ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ateşlik ateş halkı diye adlandırsa da onlar ebedi ateştedir diye kimse söyleyemez. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de birbirle savaşan iki grubu da müminler diye adlandırdı ve mümin kardeşlerimizin arasını ıslah edin dedi. Birisi azgınlık yapan, aşılık yapan bir grup Allah'ın hükümlerine gelinceye kadar onlarla mücadele edin ve onlar arasını ıslah edin dedi. Yani onların ikisini de mümin olarak adlandırdı. Müslümanlar savaşmak üzere karşı karşıya gelseler, birbirlerine silah çekseler onların öldüren de öldüren de ateştedir ama ebedi cehenneme kalacak bir küfür işlememişlerdir. Kafir değildir. Yani. yani onlar mümündürler. Ancak günahkar müminlerdir. Allah Azze ve Celle birbirlerine harap olan kanını dökmesinden ve dökmeye azmetmesinden dolayı onları cehennemde cezalandıracaktır. Dilerse, dilerse de bağışlayacaktır başka sebeplerden dolayı. Ama onlar mü'mindirler, mü'min olmaya devam ederler. Çünkü imanlarını ortadan kaldıracak çok büyük bir işleri yok. İman kitabında bu hadisini zikredenmesinin sebebi de bu. 10. hadisimiz Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan gelmekte. O diyor ki, En'am suresi 82. ayet. Yani iman edenler ve imanlarına bir zulüm karıştırmayanlar var ya, işte onlar için eminlik vardır ve onlar hidayete ulaşanlardır. Ayeti indiği zaman sahabi, müminler, Müslümanlar bunlar endişelendiler ve dediler ki Ya Resulallah, hangimiz, bizim hangimiz imanına zulüm karıştırmaz, hangimiz kendisine zulmetmez. Hepimizde zulüm vardır. Hepimiz imanımıza zulüm, hata, kusur dahil etmişizdir, girdirmişizdir. Deyince, bunun üzerine Allah Azze ve Celle inneştirkele zulmün azîm Lokman suresi 13. ayet Ve dedi ki e, Lokman aleyhisselamın diliyle Ey oğulcum Allah'a ortak koşma şüphesiz ki şirk elbette büyük bir zulümdür. Bu ayet inince ne yaptılar? Müminler rahatladılar. Çünkü bu ayette kastedilen yani Enam suresi 82. ayette kastedilen imanlarına zulüm katmayanlar e, lafsındaki zulüm ayetindeki zulüm lafsı şirki içerir. Yani imanla şirk katmayanlar güven içindedirler ve hidayet üzeredirler. Ama ne zaman şirk atarlarsa, ne zaman e, imanlarını helak edecek bir iş işlerlerse, işte o zaman bu eminlik de onlardan kalkar, hidayet üzere olmalarda onlardan kalkar. Evet. Bugün okuyacağımız son hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Bir. Vaad ettiği zaman vaadine muhalefet eder. iki. Ve kendisine güvenildiği veya emanet bırakıldığı zaman ona ihanet eder. Üç. Bunları yapan kişiler münafık alameti taşıyan kişilerdir. Bu hadisin hemen akabinde dört lafızlı münafık kalameti var ki inşallah onu haftaya bıraktım. Çünkü bu mevzu üzerine konuşulması gereken bir mevzu e, konuyu uzatmamak için onu haftaya teyir ettim. İnşallah nasip olur da Allah Azze ve Celle bize o imkanı verirse o nifak üzere ve o dört lafızlı münafık üzere konuşacağız. Sübhanakallahumme ve bihamdik. Bismillahirrahmanirrahim. La ve Muhammed. davana, elhamdülillahi